Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Çelik Eren Gezgin'le birlikteyiz. Kendisine Bursa'dan bağlanıyoruz. Merhabalar Çelik Bey. Merhabalar efendim. Bursa'dan selamlar. Özlettiniz kendinizi. Gerçi ben ara vermiş oldum. Bu arada projeler de birikti. Efendim. Enerjinizi de özledik. Projelerinizi de, sesinizi Teşekkür de, sizi ediyorum. de. Teşekkür ediyorum. Her şey yolundadır inşallah. Yolundadır tabii. Yani yolunda değil dersek ne olur? nasıl yoluna gelecek? İyi diyelim iyi <gülüyor> olalım soruyu hesabı. Evet, evet, <gülüyor> Peki. E, e, şimdi konuklarımız e, sizi tanıyorlar. E, siz programda olunca da epey bir e, soru geliyor. O enerjinizi de seviyorlar. Tabii, çözüm yaratıyorsunuz ya. Hani sadece böyle dertler sorunlar A, inşallah. değil. İnşallah tabii tabii. Onu çok seviyorlar. Onu kayda, kayda, Hı -hı. Yani, e, özellikle dikkat çekmeye çalışıyorum. Herkesin bir çözüm üretmesi lazım giren zamandayız kimse seyirci kalamaz. Doğru. O yüzden bence yolunda. Doğru. Uğraşıyorsan, Doğru. çalışıyorsan bence yolunda gitti. Ben bugünlerde arkadaşlarımla sohbeti seçerken de şeye bakıyorum. Hani arka arkaya beş tane, on tane iyi hikaye anlatabilirler mi? Hani bu polyana hikayeleri evet. değil de olumlu Anladım. anlamda hani çözüm sağlayan, çok mızmızlanmayan işte bir şeyler yapan insanlar gerçekten evet. de az ve iyi geliyor. Siz de onlardan birisiniz vallahi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İşte bu laf kitağı bize gazete gö getirmeye. <gülüyor> Teşekkürler. Peki e, dün e, sizinle sohbet sırasında ben size e, bu 3D printerları sordum. Çünkü gelecek nesil evet. e, bu evet. 3D printerlar deniyor. Şimdiden Aynen. işte Aynen, denemeleri evet. yapılıyor. Hollanda'da bir evet. takım denemeler yapılmış. E, i̇şte gazetelerde Aha. yavaş yavaş örnekleri geçiyor. Ee, ve şeyin altını çiziyorlar yani bu afet yerlerinde mülteciler evet. için e, veya evet. işte sokakta yaşayanlar için iyi bir çözüm olduğunun altı çizilmeye başlandı. Ee, evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İttiyatla yaklaşmak lazım. Şimdi bakın. Olmayı iyi biliyorum teknolojiyi öğrenmeye de çalıştım. Çünkü mimar olduğum için 3 boyutlu modelleme benim için harikularda biz maket yaparken alamızı ağlar. Yani maketçi diye ayrı bir meslek bile türemiştir. E buyur sana işte düşündüğün tasarımı onun diliyle yaz. E binanın hemen maketini yedül Bur Buradan başla. Muhteşem çok güzel. Buraya kadar tamam. Ama ben binayı yapmaya kalkarsam o zaman hemen sormam gereken hangi malzemeden ben yapıyorum yahu? Orada özellikle plastik dendiği zaman genel tanımıyla bunun bir türlü altı üstü falan olabilir. Genel tanımıyla şöyle söyleyeyim ben hatırlıyorum ilk gençliğimde naylon gömlekler moda olduğu için dünyadan bize geldiği zaman naylon gömleği giyip dolaşmak vay caka satmaktı resmen ya. Neden sonra bir dakika abi ne yapıyorsun bu naylon iyi diyor terletiyor şöyle oluyor tenimize dokunuyor derken derken nefes almadığını fark ettik ve hemen Döndük nefes alabilen teknolojilere, kumaşlara. Şimdi sen binayı bundan yapıyorsan ve bina bu yüzden nefes alamıyorsan aman hani bırak dağınık kalsın diye bir berdar fıkası var ya Hı -hı. sakın ha. Artı bunun teknolojinin süratli bir teknoloji olduğunu anlıyorum. İyi de yani süratli sefen sarılmaz ki insana. Aman Allah aşkına ya. Bırak belki nefes alacak, belki bir kat masajı yapılacak. Yani insanların Hı -hı. E, yaşanacak, alanları, yaşanacak alanlarını Yapabilecek çok malzeme var. Müthiş teknolojiler var. Hani neredeyse böyle bir çılgın teknolojiyle yarışacak kadar hızlı teknolojiler var. Ne olur. Önce doğrularını bir seçelim. Evet. Gözden geçirelim. Hiç çare yoksa şunu diyebiliriz. Zaten bir hafta burada idaret, Bir hafta sonra senin yeni konut geliyor. Yani olsa olsa ki buna bile gönlüm razı değil. Evet. Dolayısıyla buradaki sorumun cevabı nefes alıyor mu? Çok basit bir soru. Semperatif varsa bundan konut olmaz. Hı hı. çaresiz insanlara daha büyük bir çaresizlik sunulmaz. Bu mimarca değil insanca değil. Ha, haddini bilsin ama oraya gelene kadar müthiş bir teknoloji. Başımın tacif hı hı. ben de paylaştık benim hani bir fişini prizine sokamayan medeniyet diye bir yazım vardı. vesile <gülüyor> oldu fiş muhabbetini çaz çözdük. Hatta bir patentçi de tesadüfen fuarda hocam bir tane bedava yapacağım seninkini yapayım dedi. Oh Patentini de aldık sana? Allah ne güzel olur o pri ha, prizleri ha. bulamıyoruz bir tane yani, yerin altında neredeyse evet, evet. sokamıyoruz Fizini ya. Prizine, evet deliği göremezsin, <gülüyor> prizi göremezsin, çatır çutur sesler evet. tutar Allah'ın versin dersin. Ben de peşinlik prizine sokamayan medeniyet dedim yani. Böyle mi olur? <gülüyor> hı hı. Şimdi orada benim o fiş prizi bu e, teknolojiyle bir tane üretmen muhteşem. Hı hı. Evvelten Gertti. Kalıpçı hmm. bu ne bul, sermayeci bul, malzeme bul. Çok yani pahalı yapsın. hem de Alıkçı. evet bulunmuyorlar. Kaçını? Şimdi bitti kardeşim zaten 3-5 bin dolar makinanın kendisi. Yani demek ki e, yapanı 500 dolara yapacak. Kendini alsan hayat boyu yapacağım böyle işleri, kullanacağım böyle işleri. Burada hakkını vermek lazım. Helal olsun. Seçen bir teknoloji. Konut deyince durup çok derin düşünmek lazım. Hı hı. Ee, sanırım ama insanlar artık ne bileyim nakliyeden falan kurtulacak ee, işte ne bileyim eşyaların barkodu bize verilecek biz onu evde herhalde çıkartacağız printerdan öyle evet, gibi gözüküyor evet, evet. Ee, ama, ama... şunu şöyle bak şöyle sözünü kesiyorum hani haplar var ya özellikle sağlıklı bilmem ne diye dükkanlarda satılıyor sen bundan 5 tane yut arkana bakma Ya sen bundan 55 tane yuttun mu zaten arkana bakacak halin kalmıyor <gülüyor> bilin mi yani o bir beslenme değil. O doğru beslenme adam gibi yemek yemektir. Aha. Bu da şimdi nakliyesi kolaylaştır. Malzemesini yerinde hallediyorsun filan filan. Ama kusura bakmasın o hapı yutar. Evet sonunda hapı yutar. Gerçekten yutar. O <gülüyor> çok, kritik çok kritik bir eşittir. Çok kritik bir eşittir ama dikkat etmek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Bu arada tabii bu, böyle teknolojilere hani inşaat baronları nasıl yaklaşacak? O da bir soru işareti. Ha var bizde çılgın çok. Ya biz de betonun beton hayranı, e, çelik konusunda manyetik alanmış. Hadi ya sen de işte diye yaktırdı, da çattık çattı O kadar çok dikti kelimen var ki. Biliyorsun sen ben en az 20 yıldır bunlarla mücadele geçtiyormuşum. Ya dedim bir dakika anlatmayın bana ya. Yani deprem var, sağlık var, bir sürü şeyler, endişeler var. Sen diktim mi üst üste binaları şey kapları? E, Betonla hidde insanları yaşamaya mecbur ediyorsun, farkında değilsin ama sen orayı rezidans adı altında, aman Allah'ın, necizihli bir kelimedir. Satıyorsun, affedersin, kakalıyorsun. Yani insanlar da evet dünya kadar para verdik, iyi herhalde diye oturuyor. Nereye kadar? Sağlığını kaybedene kadar ya da bin kere pişman olana kadar. Kendi benden inicek katı kalmayana kadar Aha. gibi. Yani bir yerde farkına varacak insanlar varıyorlar zaten. Ee, i̇nşallah. Yani bir de endişe etmesin. Evet. Düşüncem bu. Vallahi benim çocukluğum Mersin'de geçti hani böyle portakal bahçeler arasında limon bahçesi oh, hani yok, satın yok, aldığımızı yok. hiç görmemiştim e, bu meyveleri evet. işte nanesidir, maydanozdur narıdır e, şimdi tamam. her taraf bina e, gitmeye korkuyorum oraya hani o evet. çocukluk hayallerinin evet. yıkılması gibi bir şey ve e, ya, çok da de değer başladı. kaybetti tabi. Evet. Peki dün bir yazınızı gönderdiniz Çok da hoşuma gitti Onu paylaştım da açık Gerçekten siteyle ederim. Belki yayınlanır evet. Çevre nedir diye başlıyor Ondan bahsedelim mi biraz hay hay nasıl isterseniz Şimdi bu çevre nedirin zaten Birkaç katı sonrasında şunu diyorum arkadaş İşte 50 yıllık mesleki deneyimin 33 yıllık köyde geçiren birisi Bu lafları ediyor Hani bak bir yol Bak bir yol der ya bizim köylü. Yani acaba nedir bir var mıdır bir keramet Çünkü yaşayarak öğretti doğabilece. Ne olduğunu, ne nimetten sunduğunu, ne kadar sınırsız boluttu olduğunu, yani ne de bedelsiz olduğunu yahu. Peki bunlara yönelik bizim bir gayretimiz var mı kentlerde? Maşallah yok. Hı hı. Biz iki dekta nasıl bir yeşil bir yer, yer yarattık mı? Bir de oraya çocuk oyun seti koyduk mu? İşte diyoruz daha ne olsun. Hı hı. Yani bu bir mahkumiyettir. Bu gerçekten ciddi bir çağdaş mahkumiyettir. Dolayısıyla kentlerin yatay yayılması gerektiğini anlatıyorum orada özetle. Hı hı. O zaman diyorlar ki tabii ki ilk itiraz çok klasik. Hocam yer mi var? Affedersin elinin körü var tabii. Yerden bol bir şey yok işte. Hesapların sebebi o zaten. Yıllar önce rahmetli Kırgıt hocamla yaptığımız bu hesap. Türkiye haritasını herkes gözünün önüne getirsin. İşte o büyüklüğü standart var. Kartlanır harita. Orada bir 5-6 milimetre bir çizgi çiz kardeş boydan boya Edirne'den Kars'a. Bugünkü hesaba göre 60 milyon insan çıkarttı bahçeli evde yaşayabiliyordu. Bu hesap çok net. Dünya bunu biliyor. Dünya böyle yaşıyor. Böyle yaşamaya gayret ediyor en azından. Bizde ise yüksel ki yerin bu yer değildir. Kenti bu zannediyoruz. Hı -hı. Şiracı tarafı burada. Yine orada e, dikkat etmeye çalıştım. E, bir vesileyle Amerikalı çok önemli bir kentsel planlama grubuyla 1-2 sene çalıştım. Gidiştik daha doğrusu. Ben böyle şey, baş münafık olarak sanki orada hissettim kendimi. Ve bir ara sordun. Gökrek gök, frende gök oturup da çok mutlu olan bir hikaye yazıldı mı? Bir fıkra var mı ya? Anlatın. Ne cevap? Ne münasebet? Psikolojik, fizyolojik, pedolojik bozuklukta suç oranında artış. Al cevabı otur aşağıya. Hmm. Biz bunu bir 1950'de fark ettik. Diyor. Ne yapıyoruz biz diye. ve Sabah Öktünen diyor teklif ettik Amerikan halkına. Hadi buyurun. Şimdi diyor millet burada oturuyor. Bir, ikincisi deprem riskini var. Bu ülkede de var. Sağlık riski var. Bütün dünyada var. O yüzden bir de ahşabı tercih ettik diyor. Hı hı. %90 ahşap konutlar diyor. Kaliforniya 99 diyor. Haydi buyurun. Bize, bize bakıyorsun. Biliyorduk galiba diyorsun. Sonra bir Amerikalı profesör bana itirafda bulunuyor Hatta bir Alman aynı şekilde. Bir Japon aynı şekilde. Yahu biz bu ahşap teknolojisini Osmanlı'dan öğrendik dediler. Geçerinde bile. Ha, bu bir yatay yapılaşmanın çok doğal bir malzemesi. Ki dikenin bile 9 katlısına müsaade ediyor. Osmanlı zaten bunu bile yapmış. Yani malzeme çekimi artı arazi organizasyonu çok yanlış maalesef kentlerimizde. Onu vurgulamaya çalıştım. Bir de çevrecilerin hani üç kuruşluk yeşili korumak için bir yırkınma gayretleri var ya. Hmm. Orada dedim ki ya insan bir aile kentleriyle bir bütünleşme içindeyken o koruma işgüdüsü zaten doğaldır. Yani korumak sana düşer. Sen eğer doğayla bütünleşebilirsen sana böyle fırsatları verilirse onu da korumak sana bir düşer. Onu hissedersin zaten. Bu bahredin. Ama sana doğa uzakta bir yerde gitme ha, altında oturma. Ya da gittiğin zamanda teknik alanıyla olan yangın çıkmış, tüf başka yer bulalım diyorsan, tekniğin bundan ibaret zaten doğadan hayır gelsin. Yani o arkadan aman tablo gibi orada dursun bari dersin. Hı -hı. Ama yaşam bu değil. İnsanca yaşam hele hiç bu değil. Hı -hı. Bunu özetlemeye çalıştım kısaca. Hı -hı. Hı -hı. Ee, peki, e, bir ara verelim. E, müzik arası. Fem Schmidt'den Stockings and belts şarkıyı dinleyeceğiz. sonra size tekrar bağlanalım. Gonna dress for you like a whore. If you don't want to love me no more. Gonna wear stockings and belts if you can't make my heart melt. Time is over for fantasy. What is happening to you and me? I'll dress up for you. radyo dinleyicileri tekrar konuğum Çelik Eren Gezgin'le birlikteyiz. Kendisi yüksek enerji mimarı. Bursa'da yaşıyor. Köyü çok uzun süredir biliyorsunuz. 33 sene oldu değil mi Çelik Bey? Doğrudur. Doğrudur. Kenti daha da iyi biliyorsunuz. Bu, bu ikisini bilenlerin sayısı az sanırım. Ee, ve epey de bir projeniz var ee, ve benim en son bıraktığımda 80'lerde miydi 100'lerdeydi 100 sanırım şimdi baya bir e, üstüne geldim 7 evet, sene oldu oran Gazi Projesi'nden bahsediyorsan doğrudur 7 sene Kuluçka devresini geçirdik şimdi tekrar gündeme geldi o bir kongre merkeziydi İzlik Köyü'nün kenarındaydı hı hı. tüm enerjisi üretecek iddiası var hala baktığı bir işte uzun bir devre şöyle tabii yani bir başkan değiştiği zaman ilk şeysinin, görevinin bir öncekini kötülemek olduğunu biliyoruz hep. yoksa başka kötü seçilemiyor ki adamca. O yüzden de rafta kaldı bir süre. Şimdi tekrar raftan indi. Hı hı. Ee, i̇nsanlığın ayrılığına bir proje olduğu için arkadaşlar şimdiki başkan da sahiplendi. Buna destek veren çok önemli büyüklerimiz var. Hatta projenin başlamış danışmanı Ümit Doğan Anasılık profesördür kendisi. Ee, bu konuların Türkiye'nin ancak kurtuluş olduğunu idrak eden birisidir şimdi bu destekler tabi tek başına yetmiyor daha doğrusu yeter yetmesini de e, garip bir ilişki şu anda biz müthiş meşgulüz. komşumuzdaki savaşla içimizdeki kargaşayla şimdi bu meşguliyetin da kargaşanın arkasına girdiğiniz zaman acı olan tarafı şu enerji ve ekolojilerden yanlışlığımızın doğurduğu bir mahkumiyet yatıyor hı hı. yani kendini yetemeyen bir ülke enerjisi üretemeyen bir ülke o zaman 3 kuruşluk petrol savaşı onu fena halde meşgul edecek ya. Bak 3 diyorum. Komşudaki savaş neydi? Din savaşı neydi? Mesaf savaşı. Petrol savaşı artı su savaşı. Biz diyoruz? Hep sen biliyorsun hep paylaştık dostlarla senin radyo dostlarını. Yahu kendi enerjimi etmek mümkün. 5 kuruş para ödememen gerekir üstelik. Bırak sen fazla tınırı inalem devlete satıyorum. İkinci emekli maaşı kazanıyor. Suyu %85.90 tasarruflu kullanman mümkün. Kancaçlısana bile mahkum değilsin her şey dönüştü. E bu işini bak iki temel soruna çözüm üretiyorsun ama ortadaki toz man bulutundan yine ya biraz daha beklemek lazım hayaller sormuştum cevap gelmedi diyorsun Hı -hı. bu çok yaman bir çelişkidir. ama bütün bunlara rağmen yani sadece bazı yazılarında da paylaştım yani özel yine üst düzeyine dişilerle ya kardeşler yani bu olayın temelinde yatan noksanlar bunlar Türkiye'de de bunlardan bol bol var. Gelin şunları bir kullanmayı deneyelim bir bilelim. O zamanki sahibiyet duygumuzda Türkiye yükselmesini bırak bir hapşırsa herkes çok eşe diyecektir ya. Özgüven kopacaktır müzikenin gücünde ama şu anda daha iki fakat oturuk durmuş aşağı. Yani bu böyle bir manzara yaratıyoruz. Ve kendi hatalarımız yüzünden. Bu kadar muhteşem kaynakları kullanmasını bilememek yüzünden. Ha, dolayısıyla bu projenin ya da buna benzer birkaç proje daha var. Bursa güneşi var biliyorsun. Maşallah 3 İhale aşamasında bir kere bir konu yaptı. Neyi bekliyor dedi. Bilen var mı diye falan bir başlık attı. Eyvallah. Orhan Gazi diye yaptı. bir başlık attı. Eyvallah. Yani medyede paylaştığınız zaman hatta böyle işleri paylaşmaktan özel mutluluk diyorlar. Ya biz diyoruz bayılıyor muyuz Soyca ya Çatladı, patladı, öldü, kırıldı, döküldü. Yani böyle haber olsun da bunları da manşete çıkaralım. Çok güzel. hani böyle beklenti var. Öyle bir şey, gizli hainlik yok. Beklenti muhteşem çünkü yaşamsal bir Çözüm sunuyoruz. Şimdi bütün bu destekleri size koyarsak inşallah diyelim yine e, bizim bir takım görüşmelerin sonuçlarını bekliyoruz. Şu, turizm yatırımcıları derneğiyle görüşüyoruz. Bir takım yabancı yatırıcılar devreye giriyor. Hatta şunu söyleyeyim Orhan Gazi için bir e, eski turizm şey yani acentası yaban, yabancı daha doğrusu eski tanıdığım. yani söyledim. Yalnız dedi orada böyle bir kongre merkezi dünyanın en önemli merkezi olur. Çünkü dedi bir de karşıda karşılığında iznik var ikinci 2. Kudüs'tür. insanlar ee, için. Zaten oraya ziyarete inanılmaz gelmeye çalışan gelen insanlar var. İkisini bir araya getirirsen, yönetmen kalkınmadır dedi hocam bu. Yani kongre merkezi en az 5 bin yatak daha doğru dedi. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bakın bunlar hep elimizdeki nimetler. Bir başka yatırımcı da şunu söylemişti. 7 sene önceden bahsediyorum bu sefer. Yahu dedi dünyada böyle bir tüm enerjisi üretebilen, ekolojik bütün koşulları yerine getirmiş kongre merkezi yok ki. Ben ne kadar yeşil kongre varsa dünyada burada yaptırırım dedi Alsana, al sana müşteri tebol söylüyor. Hı hı. Yani bu değerleri bir araya getirirse bu proje müthiş bir farkındalık yaratır. Çünkü onu 18 türlü enerji üretme biçimini paketledik, zorla. 3-4 tanesi yeter ama ya millet görsün, millet görsün. Hatta üzerine bir teleferik yaptık, kendi enerji dünyadaki ilk teleferik oluyormuş. Şa bak sen. Bazen böyle dünyada ilk dediklerim ama yok ya diyorum, ben bile şaşırıyorum. Yani eğitim teleferiği bu. Çünkü rüzgar enerjisiyle kendisi enerjisi üretecek. Orada güzel bir rüzgar varmış. Terefinin direğine ben eklerim 15 metreden rüzgarı kaptım. Bitti. Bak ne kadar basit. Bazen çok basit şeyler çok zor Ha Bütün bunları bir araya getirirsek, muhteşem bir eğitim fırsatı, üniversiteler, ar-ge merkezleri, şunlar bunlar derken o zaman bir sene daha sonra ya bir gittik gördük, kaldık, konferansa katıldık. Aa hiç enerjiye para vermiyormuş. Bırak tersine devlete satıp işte para kazanıyormuş. Arazisindeki işte bitkilerle zaten yemek onlarla yemişiz. Allah'a sağlıklı valla kendimi çok iyi hissediyorum. E peki ben niye böyle yaşamıyorum? İşte kritik soru bu. Hı hı. Ya ben de böyle yaşamak istiyorum. İşte kritik talep. Hı hı. Buraya geldiğimiz anda ülke hani isterse değişmesin. Mümkün değil. İnsan talepleri her şeyi değiştirir. İnsan kendini acil tanıyor. Bilse ki talebi en güçlü silahtır. İstemeye başlayacağız. Daha Peki ama gö gösterildiği Gerçekten. zaman bile hani alternatif kaynaklar e, ve bunun evet. hani bilimselliği isteniyorsa bilimsel tarafı da gösterilse e, mühendisler, evet. mimarlar e, onlar bile uzak kalabiliyor. Biraz um, yabancı şey tabii ülkütüyor onları öğrenmek durumunda biraz külfet <gülüyor> Bak, hmm. ama olsun. Yani benimsemekle yaşamak mı olur? Yaşadıktan sonra zaten yani ben anlamadım hala nasıl oluyor bu iş demez. ha gördüm. bedensiz bir şekilde ısınıyorum, soğutuyorum, aydınlatıyorum, havalandırıyorum. Açlıklarımı bile kontrol ediyorum. Ayağına sınar sayın seyirciler tamam. O saatten sonra müteahhitler yandı. Hı hı. O binaları yapmak zorunda ya da benzerlerini hayata geçirmek zorundadır. Satamayacak. ayrım onu dedi değil mi benim gezeli müteahhitim tamam işte. Mecbur değişecek. Bir de geçenlerde... <gülüyor> Geçen Satamayırım onu bir mimarla denkleş hani denk geldik de hatta bu evet. sarayı yapanlardan bir tanesi şeyi evet. söyledi tarlalarda güneş panellerinin çirkin olduğunu ve sevmediğini söyledi hani bir de ha, eskinliğinden ah canım <gülüyor> yaptığının çirkin olup olmadığını hiç tartışmıyor panelleri evet. çirkin diyor yani şimdi bak orada bir tabi zaten yani bir bir eşer bir, bir, bir, bir karar saygı duyuyorum yine de ama ben şunu söyleyeyim. Orada bir şey işaret etmiş arkadaş bilmeden. Tarladakilerden bahsetmiyorum. O var o. O bir üretim biçimi tamam. Ama tarla haşa. Orada ot yine yetişmeyen yer bulacaksın. Panelini oraya koyacaksın. Biz tarlanın tarla basını kaybetmeyeceksin. Ama esas mesele kendi yapında binanda bunları kullanmak. Yani böylece özgürlüğünü satın almak. Çünkü öbüründe birisi üretiyor senin namıra. Ve sana yine satıyor kardeşim. Hayır ben satmaktan sattak, bahsetmiyorum. Hı hı. Bireysel diye özürlükten bahsediyorum. Hı. Kendi çatında başımla beraber. Çatında ya da balkonda ya da serranda ya da bilmem nerede ama senin sana ait bir kere parayı ödersin ömür boyu bedavası hizmetini alırsın. Hı hı. Olayın özü budur. Vallahi... O sonra çirkinli güzel bir tartışmaları zaten öyle Allah mimarlar formül bulur. Yani teknoloji öyle ilerledi ki senin fotoğrafını ben vereyim. Ee, Karşı Üniversitesi'nde bir var ya. Hı hı. Güneş paneli imal eden. Diyor ki hoca Süleyman Özçelik profesör kardeşimiz. Fotoğrafını ver diyor. Resmini çıkartayım diyor panelin üstüne. Hadi buyurun. Yani, <gülüyor> çiçek bezenleri falan yaparız yani. <gülüyor> Çok meraklıız <bir> o millet. <gülüyor> Mesele bu değil. tarafı. Hı hı. Yani onlar çocukluğur. Onlar işte teknoloji ilerliyor. Fiyatlar düşüyor. Artık almasan döverler hale geliyor. Aynı cep hı. telefonu misali. 2-3 bin dolardan başladık. 50 dolara düştü mübarek muhalefeti bir katı artık. Tamam. Yani Peki biz yetenekte. bir dakikamız yani kaldı. Bir en şey. fazla Çelik Bey. Son olarak evet. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ben yani dinleyenlerden en azından fikren destek bekliyoruz. Sonra taleplerini somutlaştırıp ya biz böyle bir mahallede yaşar mıydık acaba diye sorular olursun inşallah. Bunun bir rüyasını görürsünler. Bir tane ev yapmaları bile İşlerinden en cesur mu? Bütün bulunduğu mahalleyi yiyeceğini bilsinler. Hı hı. Yani görerek idrak ederiz biz. Hı hı. Tutarak elimizi alarak kavrarız. Bizim Bursa'da yaptığımız son bir Bursa Güneş evi ama küçük ölçekte 50 firman iştirakıyla tabii i̇şte bir sene yakın teşhir oldu. Valla neredeyse bine yakın aile. 500'ü çoktan geçtik de hı. ben de böyle yaşamak istiyorum dedi ve Alessa bekliyor. Hı. Bir yerde tamam yaptık dediğin anda evet. evimi satarım gelirim diyenler var ya. Bu çok doğal ama çünkü her bir kısmı Avrupa'yı biliyor, Almanya'yı biliyor falan. Aa, işte tamam bunun gibi dediği anda bu toplum değişir. Bırak toplumu. Yani tabii toplumuyla değişir bir ülke ama ülke bu işte mahkus talihinden kurtulur. Hı -hı. Çünkü en önemli sorun budur. En büyük harcamamız budur. Evet. Geri kalanı ha, şöyle söylüyorum. Canmaz ablak oyunlarıdır. Eşimize geliyoruz. O oyunlarla meşgul olduk. Peki. Eğlenelim. Ama hiç işte eğlenceli değil. Evet. Görüyoruz. Ee, sonuna yani geldik şimdi... maalesef programın. Çelik Bey tamam. paylaşımlarınız için çok çok teşekkürler. E, sizi Belki duymak, şey dinlemek şey her olduğum, zaman çok ol, güzel. Ol. Sağ olun. Ee, bir dahaki İyi programda günler. görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İnşallah. Hayırlı günler. Ömer'e de kumanda da teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Görüşmek üzere. Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır